Merhaba, Bir Söz Küçük'ün programında daha beraberiz. Bugün Mustafa Eren konuğumuz. Mustafa Bey, Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği'nde proje koordinatörü. Kendisiyle hem CİST'in çalışmalarını hem de aslında son günlerde gündeme gelen çocuk adalet sistemi ve çocuk ceza evleri üzerine yoğunlaşan tartışmalar üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Şimdi biraz aslında isterseniz cisten başlayalım. E, yaptığı çalışmalar güncel olarak yürüttüğünüz ve belki de sizin de koordine ettiğiniz projeler özelinden e, birazcık daha gündemimize doğru ilerleyelim. Tabii. Ceza Enfas Sivil Toplum Derneği 2006 yılında kuruldu. 7 yıllık bir dernek. Hı hı. Bunun öncesinde çocuklara yönelik, kadınlara yönelik çalışmalar oldu. Şu an iki projeyi yürütüyoruz. Bunlardan birisi özel ihtiyacı olan MAPS'lar projesi. Bu proje kapsamında engelli, LGBT, yabancı, uyruklu ve yaşlı mahpuslarla bir çalışma yürütüyoruz. Diğer çalışmamız ise hapishaneler sivil toplum ve üniversitelerin rolü. Özellikle sivil toplumun hapishanelere müdahil olması gerektiğini savunuyoruz. İçerideki koşulların düzeltilebilmesi ancak sivil toplumun müdahalesiyle gerçekleşebilir diye düşünüyoruz. O yüzden üniversiteleri hapishanelere ilerliyoruz. Teşvik etmeye, yapsanlar da çalışma yapmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu projede aslında biraz onun ona yönelik bir proje. Hı hı. Böyle diyebilirim kısaca. E, aslında belki özel ihtiyacı olan MOPUS'lardan bahsetmişken çocuklar da e, bunların başında gelen bir evet, e, grup. Evet. E, sizlerin, sizin daha önce e, kurum olarak çocuklara yönelik de çalışmalar yaptığınızı ve aslında hala da sürdürdüğünüzü biliyoruz. Ee, geçtiğimiz ay Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından önümüzdeki dönemde yani 2012-2017 döneminde 10 yeni çocuk cezaevi açılacağına dair bir haber yayınlandı. Bu habere farklı noktalardan tepkiler geldi. Ancak haber, yani açılacak cezaevlerinin de içeriğini çok fazla Herhalde bilmiyoruz işte nasıl e, oda yapıları olacak, nasıl kovuş yapıları olacak, e, çocuklar için nasıl rehabilitasyon hizmetleri olacak ve benzeri. Aslında biraz bunların üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. Ama e, onun bir adım gerisinde e, Türkiye'de e, çocuk için ceza infaz sistemi nasıl işliyoruz? Sizden biraz onu dinlemek mümkün olur mu? Tabii. Aslında bu özel ihtiyacı olan maksuslardan söz ettiniz. Kısaca oraya değinip oradan Lütfen. sorunuza bağlanayım ben. Lütfen. Ee, özel ihtiyacı olan maksuslar bu terimi biraz şunu ifade etmek için kullanıyor. Aslında sosyal bilimlerde de bu dezavantajlı gruplar diye adlandırılıyor ama biz bu negatif nitelendirmeyi kabul etmediğimiz için insanları dezavantajlarından yola çıkıp nitelendirmeye başladığınızda sorun bir güvenlik sorunu haline geliyor ki çocuklar da bunu görüyoruz. Bunun yerine aslında bu insanların kendilerine özgü kimliklerinden kaynaklı durumlarından kaynaklı kendilerine özgü ihtiyaçları var. Deyip bu ihtiyaçları yöne çıkarmaya çalışıyoruz. Bu biraz daha hak temelli, hak ve özgürlük temelli bir anlayışı beraberinde getiriyor. E, o yüzden özellikle özel ihtiyacı olan maksuslar diyoruz. Çocuklar da bunun içerisinde, işte LGBT bireyler de bunun içerisinde, yaşlılar da bunun içerisinde, yabancı çocuklar da bunun içerisinde. Ya da çocuğuyla beraber hapishanede kalmakta olan anneler de bunun içerisinde. Yani biz yaptığımız hapishane ziyaretleri sırasında şunu görüyoruz. E, Tablo pek iç açıcı değil. Bunun yanı sıra özellikle bu özel ihtiyacı olan mahpuslara yönelik devletin herhangi bir çalışması bugüne kadar olmamış. Daha yeni yeni adımlar atılmaya başlanıyor. Ancak bu adımlar da bir olumsuzluğun önünü kapatmak isterken yeni bir olumsuzluğun açılmasına hatta olumsuzluğun giderek boyutlanmasına yol açacak adımlar. Örneğin işte Çocuk hapishanesi yapılmaya düşünüyor ancak hücre esasına da ev bunlar kendileri oda olarak nitelendiriyor ya da LGBT'lere ilişkin özel bir hapsane açılması planlanıyor şu an Türkiye'nin 18 hapsanesinde dağılmış durumda LGBT bireyler e, Türkiye'nin çok farklı illerindeki insanları tutup İstanbul'da işte bir tepeye ya da Tekirdağ'a ya da Edirne'de tek bir ile ve yeni yapılan hapsanelerin büyük bir çoğunluğu şehir merkezlerinin dışında çıplak bir tepein üzerine yapılıyor Öyle yapılacak bir hapishaneye toplarsanız bu insanları sosyal yaşamlarından koparsınız. Yani bilmem kaç bin kilometre ilerideki yakınları o insanı ziyarete gelemez zaten. Arkadaşları gelemez. Bu insanların bulunduğu ilde hapishanede koşullarını düzeltmek yerine diğer hapishalarla yan yana getiremediği iddiasıyla onları Türkiye'de ücret bir yerdeki bir hapishaneye toplamak çözüm değil. Aksine sorunu boyutlandıracak bir uygulama. Çocuklar için düşünülen da aynı şey. Yani 2012-2017 mali yatırımda 17 hapishane açılması düşünülüyor çocuk hapishanesi. Bunlardan 4'ü eğitim evi 6'sı cezaevi olacak deniliyor. Ee, şu an o mevcuttaki çocuk cezaevi sayısını sizden öğrenmemiz mümkün mü? Ve ardından da aslında Tabii. bu cezaevi ve eğitim evi arasındaki farkı öğrenmek istiyorum. Tabii şu an 5 tane çocuk hapishanesi var. Bunlardan 3'ü cezaevi İzmir, Ankara ve Maltepe'de. Hı hı. İkisi eğitim evi onlar da yine İzmir ve Ankara'da. Eğitim evi dedikleri hüküm alan... Mahkeme tarafından cezası kesinleşen çocukların hı hı. konulduğu hapishaneler. Cezaevleri ise aslında tutuk evi. Henüz hargılaması devam eden çocukların tutulduğu yerler. Türkiye'deki uygulama böyle. Yeni yapılacak hapishanelerden de dördü hüküm evi, eğitim evi olacak. Yani hı hı. altısı cezaevi olacak deniliyor. Burada yeni hapishaneler yapılması daha ziyade yapılacak hapishanelerin tipi aslında bizim eleştirilerimize neden olmuştu. Bu hapishanelerin tamamının Tek kişilik odalardan oluşan dokuz kişilik birimlerden oluşması planlanıyor. Yani dokuz kişilik bir koridor olacak. Bu koridorda dokuz tane ayrı oda olacak hı hı. ve çocuklar bu odalara kalacaklar. Ancak Adalet Bakanı yetkilileri bunu açıklarken genelde hep yani dokuz kişilik insanların tek başına tek başına kalacağı, içinde işte tuvaletin, banyosunun, çalışma vesilesi, dolabının olacağı yer diye ifade ediyorlar. Hı hı. Yani bizi hem mimariye anlatıyorlar içindeki işte tuvalet banyo çalışma odası dolap diyorlar ancak sosyal olarak bu çocukların yaşamlarına ne getirecek bu anlatılmıyor. Bize o kapılar, tek kişilik odaların kapıları hangi saatler arası kapatılacak? Hangi saatler arası açılacak? Bunu anlatmıyorlar. Ya da bu çocuklar 9 kişilik birimin dışında ortak kullanım alanlarına çıkabilecekler mi? Yapılması planlanan hapishanede kaç tane işte atölye var? Kaç tane derslik var? Bu insanların bir araya gelebileceği kaç tane mekan var? Bu anlatılmıyor. E, kaç tane spor sahası var? Bu anlatılmıyor. Kapalı, açık. Yani bize anlatılan genelde mimari. Zaten ne zaman mimariden söz etmeye başlasalar ve işte bizim hapishanelerimiz lüks, lübleks falan demeye başlasalar ardından kötü uygulamalar geliyor. 2000'de feshiz içinde aynı şey olmuştu. Basın <gülüyor> gezdirilmişti. Hatta masaların üzerine masörler konulup çiçekler konulmuştu. Yani bize mimardan ziyade sosyal yaşam olarak bu çocukların yaşantısına ne getirecek bunun anlatılması lazım. Ancak özellikle anlatılmıyor bunlar. E bunların özellikle anlatılmaması da insanda bir takım tabii kaygılara yol açıyor. <gülüyor> ve kuşkular doyuruyor aslında. Biz, tabii tabii yani bu şeyi uygulamayı o yüzden eleştiriyoruz. Yani tek kişilik o da nün gerekçesi Adalet Bakanlığı için işte önce Pozantı'da sonra Şakran'da gerçekleşen <gülüyor> taciz ve tecavüz olaylarıydı. Ee, ancak yani tacizin ve tecavüzün önüne geçmek onları alıp tek kişilik odalara kapatmak değildir herhalde. Çocuğum bu olamaz. E, aslında bir yandan belki içerik daha detaylı anlatılsa bunun olumlu yönlerini ve yapılması gerekenlere dair de bir öneri sunmak mümkün olabilir. Çünkü tabii, belki tabii. işte hani çocukların e, özel yaşamlarını daha rahat yaşayabilmeleri, arzu ettikleri zaman da ortak mekanlara çıkabilmeleri üzerinden aslında belki bir tarafından baktığımızda da olumlu bir yani tabii ki bu konuda ne kadar aslında belki ilk başta söylenmesi gereken Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi nezdinde çocuklar için uygulanabilecek aslında son çözüm yolu özgürlükten yoksun bırakmak hatta belki bir çözüm yolu bile değil. Kesinlikle yani alternatif yöntemler zaten düşünülmüyor sorun biraz da orada. Öncelikle söz konusu olan çocuk olduğu akılda tutulmalı, çocuklar hapsedilmemeli, zaruri bir ihtiyaç... Koruyaya çıkmadığı sürece en son uygulama olmalı. Onun yerine işte daha yeni yeni denetimli serbestlik uygulamaları başladı ya da farklı e, mahkemelerde işte birtakım sosyal hizmet cezaları veriliyor insanlara. Hı hı. Kütüphaneye gitme işte sosyal hizmetlere destek olma günün belli saatlerinde yaşlılar yorulmada çalışma bu, bu tür alternatifler düşünmeli ancak işte cinayetin söz konusu olduğu durumlarda ya da bu tür kötü uygulamaların söz konusu olduğu durumlarda hapsetme belki gündeme getirilebilir. O da işte yine çocuk olduğu göz önünde tutun, tutulmalı mahpusun ve ona uygun hapsaneler inşa edilmeli. Yani bir, biraz bizim Ceza Enfas Temmisi Toplum Derneği olarak önerimiz bu yapılacak yerler kesinlikle bir hapsane tarzında olmamalı. Hı hı. Yine bir dış güvenliği olsa dahi küçük birimler halinde olmalı. Küçük birimlerden kastımız işte bir müstakil apartman olabilir çocukların tutulabileceği. Burada çocukların sayısının en az yarısı kadar sosyal hizmet uzmanları çalışmalı. Sosyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı olmalı. Öğretim görevlileri olmalı. Ve çocuklar bir sosyal yaşam sunulmalı o birim içerisinde. Ancak yapılması planlanan şey bunun ötesinde gerçekten insanların tek tek kapatıldığı yerler, ya 1800'lerde inşa edilen ve İnsanlar üzerinde yarattığı talibat ortaya çıktıktan sonra vazgeçilen hapishane tipleri tamamen güvenlik anlayışıyla hareket ediliyor bu yüzden. Sorun biraz orada. Evet aslında sizin değerlendirmeniz ha. de var bu konuda ve değerlendirmenizle ilgili benim sormak istediğim vaktimiz kapsamında başka sorular da var. Ama şimdi bir parça arası verelim. Parça arasından sonra sizinle sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. See yeah. you. Yeah. Söz Küçüğü'nde parça aramızdan sonra programımıza Mustafa Eren'le devam ediyoruz. Mustafa Bey'le aslında çocuk ceza infaz sistemi üzerine konuşuyoruz ve son gelişmeler kapsamında 2012-2017 yılları arasında açılması öngörülen yeni çocuk ceza evleri ve çocuk eğitim evleri üzerine sohbetimizi sürdürüyoruz. Mustafa Bey siz en son par parçayı dinlemeden önce daha e, küçük yapılar halinde e, çocukların bir arada yaşayabileceği bir e, modelde olabilir diye önerdiniz. E, ben de aslında burada şöyle bir şey sormak istiyorum. E, ben bu haberi ilk okuduğumda, e, belki biraz işte olumlu bir taraftan bakmak istediğimde, e, acaba bu yeni açılacak çocuk ceza evleri ya da işte eğitim evleri e, tutuklu çocukların, e, aileleriyle ve avukatlarıyla daha rahat e, görüşebilmesine bir olanak sağlayacak mı diye de aklımda bir soru uyanmıştı. E, sizin de aslında yaptığınız değerlendirmede, e, basında yer alan değerlendirmelerde e, aslında her ilde e, daha küçük çaplı, özellikle de işte hani ülkedeki genel e, çocuk tutuklu sayısı göz önünde bulundurulduğunda e, daha küçük yapılar halinde ve sosyal hizmetlerle işbirliğinde farklı bir oluşum olabiliri öneriyorsunuz. Bunun üzerine biraz evet. e, sizin de görüşlerinizi alalım mı? Yani şu an Türkiye'de Temmuz ayı itibariyle 1719 çocuk mahpusu var. Bunlar 12-17 yaş arası. İle bölündüğünde 200'ün biraz üzerinde her ilde çocuk makusu var. 10 hapishane demek aslında 80 il, 10 ili bir ile toplamak demek çocuklar açısından. Biz özellikle çocukların ailesine, sosyal yaşam ortamına yakın olacağı yerlerde tutuklandığı ilçe ise ilçede işte lise ilde hapse edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında hapse ama hı hı, hı, yani hı. eğer tutulacaksa, zaruri bir durum ortaya çıkmışsa ailesinden ve sosyal yaşam alanından koparmamak lazım. O yüzden küçük birimler olmalı dedik. Yani işte müstakil apartman tarzı yerler olmalı. Ve özel ihtiyaç meselesi aslında çocuklar içinde şurada kendisini gösteriyor. Bu çocukların ziyaret saatleri aslında yetişkin hapuslarla aynı. Haftada bir gün bir saat izinleri var. E çocuk olduğu göz önüne bulundurulursa bu ziyaret saati arttırılmalı gerekirse her gün izin verilmeli. Ailesiyle görüşmesine, arkadaşlarıyla görüşmesine. Aslında orada çocuğa özel bir e, durum tanımlanmıyor. Doğru mu anlıyorum? Evet, evet. Yani aynı şey aslında biz özellikle kapsam ziyaretleri sırasında da mektuplaşmalarımızı da görüyoruz. Yabancı mahkumlar için de geçerli. Yani yabancı mahpusların büyük bir çoğunluğu zaten eee maddi durum olmayan ve aslında hapishanedeki işliklerde çok yüzeysel miktarlara çalıştırılan insanlar, sadece gündelik ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştırılan insanlar ve ziyaretçileri gelmiyor ama bu insanların telefonla görüşme hakkıyla işte Türkiye'deki mahpusların telefonla görüşme hakkı aynı. Belki Türkiye'deki mahpusların büyük bir kısmı ziyaretçi rahat bir şekilde yapabilirken bu insanların ziyaretçi zaten senede bir belki iki senede bir belki altı ayda bir geliyor. Yani onlara da öyle kolaylıklar sağlanabilmeli. O yüzden bu özel ihtiyaçlar tespit edilmeli. Çocuklar açısından da tespit edilmeli. Ve onların giderilmesi amaçlanmalı. O yüzden ziyaret saatleri arttırılmalı. O yüzden çocukların bulunduğu hapishanelerde atölyelerin sayısı arttırılmalı. İşte bulunduğu ilçedeki, ildeki üniversitelerin bu absanlere gitmesi ve çocuklarla işte insan hakları atölyesi ya da onun dışında çeşitli atölyeler düzenlemesi sağlanmalı yani oralar birer sosyal ortama dönüşmeli aslında tam da bu noktada özellikle çocuk söz konusu olduğunda ceza evleriyle sivil toplumun işbirliği çok daha altı çizilisi ve önemli bir hal alıyor çünkü çocuklar zaten sosyal ortamlarından e, koparılmış olarak cezaevlerinde ya da eğitim evlerinde yaşamlarını sürdürüyorlar. E, i̇şte bu yeni sistemle belki gerçekten çok daha e, az sayıda çocukla bir arada sosyalleşme imkanı bulacaklar. Ancak sivil toplumun daha fazla cezaevlerinde ya da işte sivil toplumun ya da üniversitelerin e, çocuk cezaevlerinde daha aktif hale gelmesi ve belki de işte e, eminim siz alanda bu konuda çok sorun yaşıyorsunuzdur. Belki izinler e, ve hani öne konan farklı işte engeller diyelim e, oluyordur. Evet, evet. Yani şunu ifade edeyim biz son bu bir hafta içerisinde iki hapishane ziyareti gerçekleştirdik yarın da bir başka hapishane ziyareti gerçekleştireceğiz daha önce yaptığımız hapishane ziyaretlerinde adalet bakanlığı mahpuslarla görüşmemize izin verirken bu son zamanlarda bu konuda bir kısıtlama getirmeye başladı hapishanelerde sadece gittiğimizde hapishane idaresi ve personeliyle görüşebiliyoruz ve hapishaneyi gezebiliyoruz. Koyuşlara giremiyoruz, hapuslarla birbir görüşme yapamıyoruz. O yüzden bir sınırlama da var. Yani sivil toplumun hapishanelere müdahil olması aslında genellikle devletler açısından ve son işte Türkiye'deki e, yöneticiler açısından da bir rahatsızlık verici bir unsur olarak görülüyor. Yani genelde işlerine karışıldığı tarzında anlaşılıyor. E, o yüzden aslında sivil toplumun bu konuda biraz ısrarcı müdahil de olabilmesi lazım. Aslında, yani hapishanelerdeki koşulların iyileştirilebilmesi, sivil toplumun hapishanelere müdahil olabilmesi orayı şeffaflaştırabilmesiyle mümkün biraz. Aslında doğru mu anlıyorum? Lütfen siz de düzeltin ama sivil toplumun hapishanelerde bir izleme yapabilmesinin de önüne geçiyor bu. Şu an zaten hapishanelerin resmi olarak hapishanelerde sivil toplumun izleme yapabilmesinin kanalı yok. Biz genelde... İşte atölyeler, düzenlediğimiz atölyeler sayesinde ya da işte yaptığımız projeler sayesinde hapsenlere gelebiliyoruz. Bizim yaptığımız faaliyet aslında izleme faaliyeti değil. O <gülüyor> bu terim ne kadar doğru olur bilmiyorum ama şu an bizim 2005 yılından sonra çıkarılan bir cezaları izleme kurulları yasamız var. İnfaz Hakimliği Yasası ile beraber. Ve yerden yere vurulması bir yasadır o. Çünkü o cezaevleri izleme kurullarına girmek istiyorsanız bu devlet memuru tabi olmanız lazım. İşte orada da oldukça muğlak tabirler vardır. İyi vatandaş olmalısınız tarzında. Daha önce hiçbir şekilde bir yasal kavuşturmaya uğramamanız gerekmekte ve sizi o ilin en büyük mülki ameliy, kaymakamı ya da valisi evet bu insan cezaevleri izleme kurullarına diyebilir diyor. Onlar onay vermesi halinde girebiliyorsunuz. Yani devlet zaten bunun önünü tamamen açtı. tabii ki kendi görevlerinden emekli olan insanların bir kısmını oraya kabul etmekte. Bu bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani o cezaevi izleme kurullarının biraz daha sivil toplumu içerecek şekilde ancak yeniden düzenlenmesi halindece hapishanelerde bir izleme faaliyeti yürütülebilir. Şunu da söylemek istiyorum aslında. Lütfen, bu, buyurun. ...cezaevleri izleme Kurulları bir yana son gittiğimiz hapishanelerden birinde 900 sene makusu vardı. Ve o 900 kişinin bulunduğu hapishanede ki o sayı zaman zaman 1600'e çıkıyor hapşende. 1600'e de çıktığı görülmüş. Bu aslında üç bir psikolog, yandan da kapasitesinin üzeri mi peki? 500 o hapishanenin kapasitesi. Ya yani şu an zaten iki katı kapasiteyle çalışıyor ancak üç katı kapasiteyle dolu olduğu da görüldü. 3 psikolog görevli sadece. Yani şu an, şu haliyle 300 mapısa 3 psikolog düşüyor. Bir tane sosyal çalışmacısı var, 900 mapısa bir tane sosyal hizmet uzvana bakıyor ve iki tane öğretmeni var. Yani çocuk hapishanelerinde de durum farklı değil. O yüzden Türkiye'deki hapishaneler genel anlamda bir depoya dönmüş durumda. İnsanlara ceza veriyorsunuz, hapishaneyi kapatıyorsunuz ve içeride bir de son yapılan düzenleme ile işte çocuklar içinde söz konusu olursa bir de tek kişilik yerlere kapatacaksınız ve sosyal yaşamdan tamamen soyutlayacaksınız bu insanları aslında hani konunun tartışılacak ve ele alınacak galiba birden fazla kısmı var çünkü sadece hani çocuklar özelinde değil sizin de bahsettiğiniz özel ihtiyacı olan mahpuslar düzeyinde de işte aslında belki hani özel ihtiyacı olmayan ya aslında belki de hani e, konu cezaevi olunca herkesin park kendine göre farklı ceza e, özel ihtiyacı olabiliyor belki de hani bunu e, düş düşünmek gerekiyor ama zaten hali hazırdaki herhangi bir hükümlü içinde sistem iyi işlemiyor ama daha da işte özel gereksinimi olan bireylere doğru indiğimizde e, bu uçurumun arası açıldıkça açılıyor galiba kesinlikle. Yani onlar çiftte cezalandırma altında hapishanelerde yaşayan insanlar. Sadece hapishaneye kapatmakla verilmiş bir ceza değil. İçeride onlara bu ihtiyaçları karşılanmayarak bu ihtiyaçlarının karşılanmaması yoluyla ayrımcılık uygulanarak iki kat cezalandırılan insanlar bunlar. Evet. Bu hakikaten çifte cezalandırma çok, çok herhalde önemli ve üzerinde durulması gereken bir şey. Tabii ki yani biz burada birazcık daha çocuklar Özelinde konuştuk ama işte sizin de altın çizdiğiniz engelliler, LGBT bireyler, yaşlılar içinde basından da duyduğumuz kadarıyla, işte sizlerin de raporlarından okuduğumuz kadarıyla çok başka düzenlemeler ve iyileştirmeler gerekiyor. Evet. evet. Mustafa Bey biraz can sıkıcı ama çok hani keyifli bir sohbetti. Çünkü hani konu maalesef... Ee, çok iyi bir tablo çizmiyor ve hani önümüzde yapılması gereken ve aslında olması gereken neler olduğunu gösteriyor. Ee, programımızın sonuna geldik. Ee, vakit ayırıp e, konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, kapatmadan acaba sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani biz özellikle herkesin kendi görev alanında bulunduğu alanda hapishanelere müdahale olabileceğini düşünüyoruz. Türkiye'de çok fazla engel derneği var, LGBT derneği var, yaşlar üzerine faaliyet yürüten bir takım yapılanmalar var, çocuklar için çalışan bir takım yapılanmalar var. Söz konusu olan işte programımız özellikle çocuklarsa Türkiye'de çocuklara ilişkin çalışmak için çok fazla dernek ve Hı -hı. vakıf var. Bu dernek ve vakıf hapishanelere gidip kendileri akbili düzenleme talebinde bulunabilir, başvurabilir. Yani özellikle hapishanelere bu derneklerin, bu yapılanmaların müdahil olması lazım. Kendilerini ilgilendiren gruplardan hapishanelerde yatanlar da var. Bunların unutulmaması lazım. Öyle düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ee, Bir Söz Küçük'ün programının daha bu hafta sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. iyi haftalar.